Răuzubi lahi minne xeitan, rraġin bismin lahi, rrachim, rrachim, rrachim, rrachim, ala rrachim, rrachim, rrachim, rrachim, alihi rrachim, rrachim, rrachim, rrachim,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 Wadali kiabu, jan u s-ul fukre, mu'ellefun min juz'eini mufradeni, mufred olan i kiagiri juz'den teqli fed il-mistr, jan yani u lux fulul mux biagiri jet il-mistr. el-usulu, u s-uldur, wethani, el-fukhu, i kindisi isa fukre. Fel aslu, asul, ma jubna għalihi għajruhu, baxkasanan u zerne bina ed il-lidr. Wal farahu, isa, Mâ yubnâ alâ üzerine bina edilendir. Velfiqh hu. Fıqh ise Ma'rifetul ahkâm الشer'iyeti. Şer'i ahkâmı bilmektir. Hükümleri bilmektir. Elleti o şer'i hükümler ki Kuha el-iştihadu. Onun yolu iştihaddır. Yani iştihad ederek, uğraşarak elde edilen şer'i hükümlerdir. Bu nedir? Bu, kitabın orijinalinde. Yani kitabın aslında İmamul harameynin, İmamul Cevayni'nin zikretmiş olduğu bölümdür. Şimdi eee nazım sahibi olan Emretti rahimehullah bunun musahhilen lihafzihi ve fahmihi hafzını ve fahmini kolaylaştırmak için şöyle nazım haline getirmiştir. Hake Usul fıkhi lafzan laqaba lil fenni min juz'eyni kad el-awwalul u-sulul u-tummessani, el-furkhu u-l-ġuzqani mufradani, u-l-aslu ma' alihi rairuhu buni, u-l-ferru u-ma' aliasiwahu jembeni, u-l-furkhu u-i-mukulli hokmin xaraji, ġa eġitiħadan duna hokmin kadaji. Taman, pudanedir buda, nazimħalinda, jani bizim ezbella dimis, veja ezbella mekizurundul dulumus,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 Sa bazı skalarında mevcuttur şimdi bu bir başlıktır ve bu başlığıın bir anlam ifade etmesi gerekir öyle mi babu usulil fıhi usulül fıkıh babı öyle mi niye Çünkü bu muaf ve mudafu ile hidir öyle mi Çünkü bu mudaaf ve mudafu iledir Öyleyse burada ne vardır burada mutlaka cümlenin kendisi ile tamamlanacağı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 Bir de üçüncü olan, şaz olan, zayıf olan, pek muteber olmayan bir okuyuş var. O da nedir? Bâbi usulil fiqhi. Bâbi usulil fıkhi. Ama en yaygın olan, meşhur olan, ilk başta zikrettiğimiz ikisidir. Bâbu usulil fıkhi dediğimizde, iki vecih vardır. Birincisi, bâbu fıkhi. neydi? Mebni. في محل رفع مبتدا الا ده مي هذا مبتدا محذوف بابو خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره بابو اصول مضاف اصول مضاف اليه الا اصول مضاف Babu Osul il fıqhi ha damğde uhu yani Babu usul il Babu mükteda olur. Usul fıkı Mudaf mudadafu ile olur. Ha da birinci müda ikinci mükteda medi uhu xaber mükteda ile xaber beraber ne olur? Mükte ile xaber beraber e, birinci mümtedanın xaberi olur. Babu usul fıqi da müğdehu. İkinci erab neydi Babe usul il O zaman Babe bu ne burada bir tane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 babi usulul da nedir? o da unzur fi babi usulul fıkıh yani harf-i cer ve harf-i cerin mütealliqi beraber fiil yani hazf olunmuş olur evet evet ha ke usulul faqi şimdi biz bütün metinde ne yapacağız önce kendi metnimizin müfredatını şerh edeceğiz açıklayacağız ta ki ezberlemiş olduğumuz metni doğru doğru bir şekilde anlam verip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 Iċarisinde, fiaglu emrin ma'ana s ama fiaglu embrin, ala metni kabbul etmien, yani ja'i muħatabai, kabbul etmien, fiaglu, fiaglu, fiil fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, al fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, fiaglu, laqaban Yani hem usulü fıkı lafız olarak hem de laqap olarak al. Tamam? Lafzan ve laqaban. Burada neyi kastediyor şimdi açıklayacağız inşallah. Lil fenni bir fen için. O fen de nedir? İşte şu anda bizim kendi okuduğumuz usul fıkı fenidir. Min cuz'eyni iki ayrı cüzden kat tarakkaba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 ı mei sonra ikincisidir o da nedir el fık hu o da fıkıhtır. Well Juzani iki cüz yani usul ve fıkıh kelimesi iki ayrı cüzdür ya mufrai ikisi de kendi başına nedir İkisi de tek başına müfrettimler. Usul bir kelimedir nedir? Ee, fıkıh bir kelimedir ama ikisini yan yana getirdiğimizde usulul fıkhi dediğimizden oldu? mürekkep oldu. Tamam? Şimdi Fel aslu ma alayhi gayruhu bunî ma o şeydir ki aleyhi onun üzerine gayruhu onun dışındaki bir şey bunî bina edilmiştir. Yani o usulü fıkıh kelimesinin birinci cüzü olan usul demek nedir? Başkasının kendi üzerine bina edildiği esas demektir. Vel fer'u ise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 Bab. İtikad ederseniz, biz fıkıh mesela okurken diyoruz bab. Öyle değil mi? Biz e, herhangi bir e, kitabı okurken bab. El babu rabi, el babul khamis mesela itikat kitabı okuyoruz değil mi? El babu rabi, el babu Bab ne demektir bab? Bab demek şu demektir. Zaten şunu hiç bir zaman unutmayın. Kelimelerin detaylı bir şekilde açıklanması alet ilimlerinde olur ancak. Tamam? Mesela bab kelimesi itikatta da gelir. Kimse bab kelimesini itikat kitabında açıklamaz. İşte bab kelimesi diyelim işte eee şeyde de gelir mesela. Eee fıkıhta da gelir. Kimse kolay kolay oturup bab kelimesinin tafsilatına gitmez. Genelde bu tip şeyler zaten fark etmişseniz eğer yan nahiv kitaplarında böyle kelimelerin tafsilatına gidiliyor veya ota da okuyacağımız bütün alet ilimleriyle alakalı kitaplarda kelimelerin ince tafsilatına ne yapılır? Kelimelerin ince tafsilatına inilir. Bab aslında aslı bava bundur. Öyle değil mi? Aslı bava bun. Bavaba. be Niye? Çünkü vav mutahrik. Vav mutahrik. de meftuh olduğu zaman neye dönerdi? Elife dönerdi, değil mi? Bab olurdu. Bab olurdu. Peki biz buradaki elifin yani elif'e dönmüş harfin vav olduğunu nereden biliyoruz? Yani niye bebe değil de niye bavaba diyoruz? Çünkü çünkü Biz cemat çevirdiğimiz zaman fiilleri neye çeviriyorduk? İllat harfinin açığa çıkması için nefsi mütekellimi mi. De mi Gaza, Gazavu, tu, Rama raei tu sondaki llat harfininin olduğu belli olsun diye. İsimlerde ise tesniye ile cem onu aslına dönnderir. öyle değil mi? Tesniye ile cem onu aslına dönnderir. Mesela biz ne diyoruz? "bab, ebbab, eb, web, Ba wa ne olmuş oldu açığa çıkmış oldu. Bab o şeydir ki babın şeyi nedir? Bap'un tanimi Elmedhelu li şeyidir. Elmedhelu li şey. Yani bir şeye giriş. şeye ne diyoruz? Girişe Bap diyoruz. Veya Ma yedhulu minhu li şeyi. Kendisinden herhangi bir şeye girilene Bap denmiştir. Neden alimler kitapları Bap'lara ayırmışlardır? Kısımlara ayırmışlardır? Bunla ilgili bazı hikmetler, bazı illetler zikredilmiştir. Bunların içerisinde en bariz olanı denmiştir ki Huve enşatu lil qari Okuyanı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 E örneğin Şeyhülislam İbn Teymiye İbn Kayyım el neyidir hocasıdır. Öyle değil mi? Ve kendisinden daha alimdir. İbn Kayyım'ın da bunun üzerinde neyi vardır? Şahitliği vardır. Ama İbn Kayyım'ın kitapları Şeyhülislam İbn Teymiye'nin kitaplarından daha çok rağbet görmüştür. Neden? Çünkü Şeyhülislam İbn Teymiye konuları bablara ayırmaktan ziyade daha genel bir yazı sistemi kullanmıştır. Konuyu bir bütün halinde yazmıştır ama İbn Kayyım'ın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 Pentru că imamul cuveyni, imamul haramîn kitabında usul-ul için diyor ki, usul ve fıkıh kelimelerinin bir araya toplanması için diyor ki وَذَٰلِكَ مُأَلَّفٌ مِنْ جُزَيْنِ Bakın, murakkabun min demiyor. Yani وَذَٰلِكَ bu, usul-ul fıkhă, مُأَلَّفٌ مِنْ Diyor. Iki cüzden te'lif edilmiştir. Oysa şeyh ne dedi? مِنْ جُزَيْنِ قَدْ Demek ki, el-amriti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 Terkib daha uman bir mânadır. Amma te'lif daha khas nedir? Daha khas bir mânadır. El te'lifu e min terkibdir o zaman. Tamam? Evet. Burası inşallah anlaşıldı. Şimdi o zaman önce biz usulul fıkhı Izafi plus, voi uita îl neafăm, el yani usul wal fikah, Çünkü şeyh ne yaptı? Öyle așa, Dedi el-evvelul el el usul, al al Aslu usul, Asl Asıl kelimesinin. Burada usul fıkıh diyoruz ya, usul-el-fıkh. Fıkhın asılları demek. El-usul-u cem'u aslin. Usul kelimesi, asıl kelimesinin çoğuludur. müfredi nedir? Tekili asıldır. Öyle değil mi? Arap lugatindaki manası nedir? Birden çok mana için kullanılmışsa da, asıl kelimesinin en belirgin, en bariz ve alimler tarafından en çok tercih edilen lugavi manası,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 asfel aslu aleyhiy ruhu buni dışındakinin kendi üzerine bina edildiğidir Evet Peki ıstılahta terim olarak asıl kelimesinin manası nedir? ıstılah ne demektir? Bir grup insanın belli bir konuda bir kelime üzerine ittifak etmesidir öyle değil mi?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 el-aslu, yani delil tamam. el delil delil Tamam, El-aslu, yani nedir? El-delilu, asıl kelimesinin manası delil olarak kullanılmıştır. Bunun delili nedir? Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki, el-aslu, fi-vucubi-salati, el-kitabu, vel sünnetu, ve-l-icma'u. Öyle mi? Namazın vacip olmasında asıl, kitap, sünnet ve icma'dır. Burada asıldan kastımız nedir? Yani delil. Namazın vacip olmasa de değil. Ne diyor? mesela? El aslu fi teyemmumi El aslu fi teyemmumi El kitabu ve sünnetu Ve licma'u Mesela teyemmumin meşruiyetinde asıl olan şey Yani delil nedir? Budur diyoruz. Demek ki asıl kelimesi Bir manası nedir? Bir manası delildir. Yani ıstilahta şer'i kullanımda delil olarak kullanılmıştır. iki El ka'idetul kulliyyetul Mustamirla.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 Yani, burada asıl kelimesinden kastımız nedir? Yani, care fil fost în cazul Niye? Çünkü bunun tafsilatı gelecek. Yani, bunu şey olarak söylemiyorum. în cazul în care bir kelime, în cazul în care da olabilir în cazul în care ai fost în cazul în da olabilir fost în cazul în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 Tamam. Mesela biz ne diyoruz? diyor ki El-Khamru aslun nebizi fil-hurme El-Khamru Hamr Içki Aslun nebizi fil-hurme -fil Haramlıkta bir biranın haram olmasındaki asıl nedir? Hamrdir. Öyle değil mi? Yani biz ne anlatmak istiyoruz burada? Biz birayı neye kıyas ettik? Biz birayı içkiye kias ettik. Çünkü içki aklı örtüyor.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 Murekkab hali terkib-i dâfi olduğu hâl, o da Usulul faqhidir, usulul faqhidir, tamam Dedi Dedik o zaman, asıl kelimesi lugatta Asıl kelimesi lugatta En meşhur mânâsı Mâ Ma yenbeni aleyhi ghayruhu başkasının kendi üzerine bina edildiği esastır. Istılahta ise 5 ayrı manaya kullanılır dedik. Ed-delilü kaidetul tul müstamirre er-rucuhanu el-mustashab 'aleyha kendi üzerine kıyas edilendir. Usulul fıkıh terkibinde bu 5 manadan hangisi en Raja olandır? ıstilahta kullanan ed -deliludur. öyle değil mi? Yani usulul fıkhi dediğimizde edilletul fıkhi. Fıkhın delilleri manası en raci olan nedir? Manadır. İkinci sırada hangisi gelir? Kavaidul fıkhi. Yani fıkhın genel neleri, genel kaideleri. İkinci olarak da bu mana gelir. Diğerleri ise ne değildir? Diğerleri ise her ne kadar ıstilahta asıl için kullanılmışsa da usulul fıkh terkibinde bu manalar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 Dediğinde ki U'budullâhe mâ lakum min ilâhin ghayru Sadece Allah'a ibadet edin Ben Allah'ın dışında sizin için bir ilah bilmiyorum dediğinde Kavmi Şuaibana dedi Qâluu ya Şuaibu Mâ nefqahû kethîran mimma tegûl Ey şuayb Biz senin söylediklerinin birçoğunu ne yapmıyoruz? Birçoğunu anlamıyoruz Mâ nefqahû Biz fıkıh etmiyoruz Yani Mâ nefhemu. Yani biz anlamıyoruz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 Walakin la tefqauna tesbihahum. Yani hiçbir şey yoktur ki mutlaka Allah'ı tesbih eder ve inmi şeyin lla yusebbiu bir hamdihi. Allah'ı hamdi ile tesbih eder. Her şey vakin lakin la tefkahuna tesbihaum siz onların tesbih, e, tesbih edişlerini ne yapamazsınız anlayamazsınız. şu an benim önümde duran bu su veya ota da önümde duran bu çay.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 Ma yedqu şeydir. El fıqhu fıkatan merken demişler. Yani yani ey el fahmu ma yedqu ve'l -ma ani Yani ince olan ve kapalı olan manaları fehmedebilmektir. Hani her anlayış değil de böyle anlaşılması zor olan meseleleri anlamak, ince meseleleri ne yapabilmektir? Anlayabilmektir. Tabi bunlar ne görmemiştir? Bunlar alimler tarafından ragbet görmemiştir.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 Dedi ki fıkh şer'i hükümlerin Hepsini bilmektir Ca eștihâden Iștihâdi olarak gelen şer'i hükümleri Duna hukmin kat'i Kat'i olanları değil Diye. Lakin Daha yaygın olan Ve genelde muteakhir ve muhakkik ulemanın Üzerine e, Tarafından kabul gören Tanım ise şudur El-ilmu bil-ehkâm-i Amelii jeti, el muqtesebu, min ediletiħa, at-tafsielie. Tamam, el ilmu ilimdir, bil-axcami, axcami bil-mekter, el s-arraijeti, s-arraijeti, axcami bil mekter el s arraijeti s arraijeti mekter el amelii jeti, amelii olan s-arraijeti, axcami bil min ediletiħa, at-tafsielie. Tafsieli olan derilerin, muteseb, eșej.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 Tecrubendir. O zaman bu hukmun tecrubidir. Tecrubi bir veya bazılarına göre akli, şeydir, akli bir hükümdür. Ha. Peki bizim burada el-ilmu bil-ahkami dediğimizde neyi kast eş El-şer'iyeti. Şer'i ahkamı yaptık? Şer'i ahkamı kast ediyoruz. Öyleyse şer'i dediğimizde akli, tecrubi, ti'dadi, bütün hükümlerin hepsi ne olmuş oldu? Çıkmış oldu. Ne kaldı? Yani bir şey bir şey istad ederken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 ameli olması lazımdır bir şeyin fıkı olabilmesi için ameli olması lazımdır tamam el yeti şimdi burada bakın el muktese el muktese min edilleti tavsiyeriye el muhtese nedir burada el muktese el muhtese burada şudur Edin. El muktesebu Burada şudur Yani Muktesebu'dan kas nedir? Yani kazanılmıştır Öyle mi? Başta yoktur Daha sonradan cehdedilerek insan kendi kesbiyle Bu ilmine yapmıştır? Bu ilmi kazanmıştır Yani el muktesebeti Mesela şöyle de diyebiliriz değil mi? El ilmu Bil ahkam iş şer'iyyetil ameliyyetil muktesebeti De diyebiliriz Ama değildir Burada niye el muktesebu diyoruz? Çünkü el muktesebu El ilmunun sıfatıdır